Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala Ali muhammed Buhari ve Müslim Allah Resulü ve Vesselam'a ait sözlerden oluşmuştur Buhari ve Müslim'in dışında hadis kitaplarımız var, müsnedlerimiz var Ebu Davud, Tirmizi, Nesai İbn-i Mace, Ahmet i̇bn Hanbel'in müsnedi ve benzer müstedler ancak özellikle Buhari ve Müslim sahihlik şartıyla bu kitapları yazdıklarından yani yazdıkları derken bu hadis ilmi oluştuktan sonra bu hadislerin cem edilmesinden sonra tedvini dediğimiz Ondan sonra bu ilmine yaptılar. Bu sahihleri kitaplaştırdılar. Sahihleri kitaplaştırdılar. Yani hem İmam Buhari hem İmam Müslim kitaplarını sahihlik şartına dayanarak yani üzerinde şüphe olmayan ravileri güvenilir olan yani tesvik edilmiş sika alimlerden ötürü Sihar abilerin oluşturduğu, haber verdiği hadisleri kitaplarında topladılar. Mesela İmam Buhari'nin Et-Tarih isimli kitabı var. Ya da edebül Müfret isimli kitabı var. Bunlar içerisinde zayıflar var. Çünkü bu kitabı oluştururken sahihlik şartıyla oluşturmadılar. Ancak günümüzde çok daha ruza uğruyor hadis kaynaklarımız bu sebeple insanlarda şüphe oluşuyor soru soran kardeşimiz peki bunlar korunmuş mudur diyor <Gülüyor> şöyle cevap verebiliriz <Gülüyor> korunmamış dersek o zaman Allah Subhanahu ve teala haşa bizlere zulmetmiş olur onu zulümle zulüm isnat etmiş oluruz niçin çünkü hadis olmadığı yerde din yarım kalır eksik kalır Din neyle tamam olur? Hadislerle, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptıklarıyla, Rabbimiz Fana ve Teala, Necm Suresi 3 ve 4. ayette buyuruyor, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا O konuştuğu zaman, hevadan konuşmaz, onun konuştuğu ancak vahiydir. Haşr Suresi 7. ayette, وَمَا اَتَكُمُ Rasulu فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَمْتَهُ Rasul size neyi verdiyse onu alın neyi yasakladıysa da ondan sakının buyuruyor. Dolayısıyla Allah subhanehu ve teala hadisleri de bize ulaştırmıştır. Yani bizlere kadar gelmişlerdir sahihler. Ancak korunması Kur'an-ı Kerim gibi değildir. Yani Kur'an-ı Kerim Allah tarafından korunmuştur. Hiçbir beşer söz karışmamıştır. Ancak Allah Azza ve celle hadislerin de Sahihini, zayıfını birbirinden ayıklamış bu ümmete, bu ümmete e, senet ilmini, senet zincirini, efendim tesvik ilmini, yani bu hadis usullerinde olan ilmi bahşetmiş ve böylelikle bu ilim, bu hadislerde bizlere kadar ulaşmıştır. Dolayısıyla mevzu olan bir hadis, zayıf olan bir hadis veya mürsel olan bir hadis, veya mevkuf olan, veya merfu olan, veya başka, bunlar hepsi ayıklanmıştır. Dolayısıyla, Buhari ve Müslim, sahihlik şartıyla yazıldığı için, hazırlandığı için, onlarda zayıf yoktur. Sadece bir iki hadis hususunda, zayıf olabileceğine dair e, söyleyenler var. O da çok önem teşkil etmiyor. Ancak, bu hadisleri buradan dinimize alabilir miyiz? Evet alabiliriz. Ama ne kadar olsa ey muteber alimlerin şerhlerine bakmak yani Efendime söyleyeyim ee, mesela Müslim'e bakarken Nevebinin şerhinden faydalanmak ya da Buhari'ye bakarken Fethul Bari'den faydalanmak ya da benzer muteber şerhlerden hadis tefsiri tabiri caizse daha iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Bunlardan faydalanmak Doğrudur. Bunlar bizim imamlarımızdır ve dinin bize ulaşması noktasında e, gayret göstermiş kimselerdir. Allah onlara rahmet etsin ve böyle bir mirası bu ümmete devrettikleri için Allah azze ve celle onların ecirlerini kat kat versin. Ve hadihi vallahu a'lem ve sallallahu alâ Muhammedin ve alâ Muhammed.